Sə-mi spuni, n-ai c-o când s-a vii Sə-mi ai c anın be yanı hazırlayan ve sunan Muamlar ketenço <Gülüyor> dostlar hepinize merhabalar. Tuna'nın beri yanında Mamer Ketencoğlu ben. Say, sevgiler saygılar gönderiyorum size. Ve canlı olarak sizlerle birlikte olduğumu anımsatıyorum. 94.9'da açık radyodasınız. Tuna'nın beri yanı bugün Kuzey Yunanistan'da dolaşacak. Ee, geçen hafta telefonda konuşabilecek durumda olmadığım için yolculuk sırasında olduğum için e, anımsamızı Can Tombil yaptı. Çok teşekkür ediyorum ona da. Bugün buradayız. Ee, Kuzey Yunanistan genel olarak Epir, Makedonya ve Trakya bölgelerini içeriyor. Biz Epir ve Makedonya'da e, dolaşacağız. Epir bölgesi Arnavutluğa sınır. Makedonya bölgesi de malum Makedonya Cumhuriyeti'ne sınır ki bu kelime yıllardan beri iki devlet arasında e, problem oluşturuyor. Yani bunu başka şekilde çözen devletler olmasına karşın e, Yunanistan ile Makedonya bir türlü çözemiyorlar. Benim kişisel görüşüm e, Yunanistan bu konuda son derece gereksiz bir e, engelleme tutumu içinde. Tabi bu benim kişisel görüşüm dediğim gibi. Evet Kuzey Yunanistan'da dolaşacağız. İlk albümümüz toplam 3 tane albüm var aslında elimde. Ee, ilk albümümüz efsanevi kevancı Alexis Zubas tarafından doldurulmuş taş plaklardan oluşuyor. 10 tane parça var topu topu ve e, kayıtlar 1926-1928 yıllarında yapılmış. Yunanistan'ın en eski kayıtlarından e, bazıları diyebiliriz. Çünkü 1924'te doğru anımsıyorsam taş plak endüstrisi ilk kez 1924'te Yunanistan'da oluşturuldu, kuruldu. Meşhur büyük şirketler şubelerini açtılar 24'te. Evet, 26-28 yıllarında kaydedilmiş bu plaklar. 10 şarkılık bu albümde yer alan plaklar. Ve gerçekten Alexis Zubas'ın müthiş performansını duyuyoruz hep bütün şarkılarda. Ee, ilk dinlediğimiz örnek Miroloy bir e, Epir klasiğidir. E, Epir bölgesinin pentatonik müzik geleneğini gösteren e, aynı zamanda da kişisel yaratıcılığı en çok öne çıkaran formdur Miroloy. Miroloy yani ağıt. Ama e, bu ağıtlar Miroloy kayıtları Ee, müzisyenin hüznünü göstermekle birlikte bu hüzün çok saldırgan çok vahşi çok e, kendini oraya buraya e, atan bir e, hırçınlığa kadar uzanabiliyor az önce kemancının Alexis Zubas'ın performansında gördüğümüz gibi e, yani hep böyle ağır perdeden e, ezgiler olmayabiliyor çok dinamik e, ezgiler de olabiliyor Ve dediğim gibi kişisel yaratıcılığın en üst noktaya ulaştığı e, örnekler bu, Miroloy örnekleri. Evet, e, Alexis Zubas'ın albümünden ikinci olarak dinleyeceğimiz bir e, örnek daha var. Albümün beşinci parçası, Frasa adında bir e, dans ezgisi. Kuzey Yunanistan'dan, Epir'den ve Makedonya'dan geleneksel şarkılar ve dans havaları çalmaya devam edeceğimiz bu programda ilk olarak Alexis Zubas'ı dinledik. Bundan sonra da ağırlıklı olarak klarnet sesi duyacağız bol bol. Sıradaki albümümüz, ikinci albüm Five Days Married and Other Laments Songs and Dance From Northern Greece adını taşıyor. 1928 1955 yılları arasında yapılmış. E, taş plak kayıtları içeriyor yine. Yani 5 e, günlük evlilik ve diğer ağıtlar diye çevirebiliriz ismini. E, çok değerli müzisyenlerin kayıtları var burada. E, ilk örneğimiz bir çoban Çoban melodisi. Klarnetle çalınmış. Elias ve Lita, Litos Skaros Ayrı zamanda Lazarus, Rulas birlikte çalıyorlar. Çoban melodisi 1928-1955 yıllarında kaydedilmiş taş plaklardan oluşan e, Kuzey Üniversitesi'nden Şarkılar ve Dans Ezgileri adlı albümden ilk dinlediğimiz parça Çuban e, melodisiydi. Tabi büyük ölçüde yine doğaçlamaya dayanan bir ezgiydi. Nikriz makamıyla e, Epirin pentatonik e, makamları arasında e, yapılan bir yolculuktu diyebiliriz kabaca. Ee, aslında Kuzey Yunanistan demiş ama ağırlıklı olarak e, bu albüm yine Epir bölgesinden programın son bölümünde Makedonya'dan yapılmış kayıtlara yer vereceğim yine e, 1955 şey 25 e, özür dilerim 1928-1958 yıllarında yılları arasında yapılmış kayıtlar var ikinci bölümde de yine e, Makedonya bölgesinden şimdi <gülüyor> ee, Yunanistan halk müziği tarihinde en büyük, en görkemli izi bırakmış bir aileden söz edeceğim sizlere. Halkas ailesi ya da Halkades e, ailesi. Biz bugün e, çağdaş jenerasyonda, çağdaş kuşakta Petrolukas halkası biliyoruz. Ondan bir önce Tasos halkası biliyoruz babası. Ama bunlar daha da önceki kuşaktan Halkas kardeşler. E, Yorgo özür dilerim, Niko ve Madros doğru, doğru e, telaffuz ediyorsam, halkes e, kardeşlerden bir şarkımız var şimdi, e, Yorgo Lissus seslendirecek parçayı, Kira Yorgen'a yani e, Yorgo'nun e, karısı eğer doğru anladıysam. Στο λιγύρο κορμί Το γλυκό φύλη μάτι Δεν το είχα πόπασί το πήρα Evet, Kira Görgen'e adlı şarkımızı dinlettim sizlere. Halkes kardeşler ve Yorgos lisus seslendirdi. Şimdi Nikos Halkes'in bir e, performansı var. Pogonisia adlı bir bölge var. Epir bölgesinde işte Pogonisia'dan bir e, melodi çalacak. Yine 1928-55 yılları arasında yapılan kayıtların bir araya getirildiği bu Kuzey Yunanistan derlemesinden. Evet, parçanın hangi ritimde başladığını belki bazılarınız merak etmiştir. 16 dörtlük başlayıp dört dörtlüğe dönüyor parça. Oldukça ilginç bir ritimdi. Şimdi bir e, vokal örnek var. Tabi hemen parantez açmak lazım. Bu kayıtlar geleneksel Yunan müziğinin, geleneksel epir müziğinin en eski kayıtları ve o dokuyu çok net şekilde gösteren e, e, yerelliği ...kendine özgü karakterini... ...çok net olarak gösteren örnekler... ...bu polifonik... ...kayıtta Ula Kızı... ...nehirde yıkanıyor... ...adını taşıyor... ...bu şarkı... ...çok sesli epil müziğinin en önemli... ...karakteristiklerini... ...gösteren bir örnek ve tabi... ...belki de en eski kayıtlardan biri... ...laaa... Akkızı Nehirde Yıkanıyor adlı aşk şarkısını dinledik. Şimdi yine meşhur bir epirteması Osman Takas, Osman Lagas ya da Ziyaman Takas olarak bilinen e, meşhur melodi Madhus Halkas ve folk orkestrası seslendirecek. Yine 1928-55 yılları arasında yapılmış kayıtları bir araya getiren bu Kuzey Yunanistan seçkisinden. Siyaman Takas melodisini çaldılar, Maddo Salkes ve arkadaşları e, sonunda da küçük bir epir tarzı çamiko seslendirdiler, küçük, o şekilde bağladılar. E, bu CD'den Kuzey Yunanistan'dan Daslar ve Şarkılar adlı e, Taş Bilak seçkisinden dinleyeceğimiz son parça bir aşk şarkısı Titsomitos üçlüsünden dinleyeceğiz. Bələniyəm, paramikli, şag-şag-a-bizay. Ay, dini gali, tebələcə qubira, qəsmaş mələniyəm, tüni dəyə. Ой, гиппи, да сунем бреннем лениво, не хули, гиппи, не штом брастом сила. Ястото Brelənim-o, pánun tirli, izdun tüm qarboz. Ay, təqiqəkədə məyə də da qashqa kapitsa astinni ka ali tabr katun biira bezun masni kullannim yap tun nebrel programın ilk bölümünde 1926-28 yıllarında kaydedilmiş Aleksis Zubas kayıtları ve ardından 1928-1955 yıllarında ...yıllar arasında kaydedilmiş... ...Kuzey Yunanistan... ...ezgilerini bir araya getiren... E, ...ikinci bir albümden... ...seçkiler dinlettim sizlere... ...son albümümüz... E, ...Dances and Songs of... ...Makedonya adını taşıyor... ...Recordings... ...1928-1955 yine... E, ...aynı seriden bir albüm... E, ...ne yazık ki burada... ...icracılar... ...ayrıntılı olarak belirtilmemiş... E, ...ben size melodilerin ve şarkıların adlarını söyleyerek e, anlatmak durumunda kalacağım. Kıvrak öten kuş ya da kıvrak otuş, ötüşlü kış kuş adlı e, Makedonya dans ezgisiyle başlıyoruz. Müzik <Gülüyor> Kıvıraklı Düşüşlü Kuş adlı dans havasını dinlettim sizlere. Evet, Makedonya bölgesinden, Yunanistan'ın Makedonya bölgesinden 1928-55 arası yapılmış kayıtlardan oluşan albümü dinlemeye başladık. Ee, küçük bir parantez açalım. Yunanistan Makedonya'sını ki e, Makedonya'da yani Makedonya Cumhuriyeti'nde Ege Makedonya'sı olarak e, adlandırılan işte Selanik'in e, bahşehri olduğu E, Makedonya'nın bir devamı olarak bir dereceye kadar görebiliriz. E, tabii ki müziğin temel olarak Makedonya bölgesinde hem Bulgaristan'a ait hem de Yunanistan'a ait Makedonya ile eski Yugoslavia'nın Makedonya'sının e, pek çok çakıştığı nokta var. Ancak e, her bölgenin kendine özgü tarafları da var. E, birbirinin devamı olarak nitelendirmek. Son derece e, dar bir bakış olur. İşte Yunanistan Makedonya'sının da e, Makedon müziğinin ortak karakteristiklerini taşımakla birlikte işte majer tonların hakim olması filan gibi ya da ortak ritimler 78 e, 8 9-8, 11-8 hatta 168 gibi aksak ritimlerin bulunması bakımından ama farklı tarafları da var. Dinleyeceğimiz parçanın ismi Karavlahiko, şimdi kara, bildiğimiz Karavlahiko, e, ulah havası demek, e, bunu artık nasıl çevireceğimi tam bilemiyorum Karavlahiko parçamızın ismi. In prison, in prospicule, mafia, amour. şarkıyla ilgili bir takım ilgileri vermeyi atladım size. Karavlak Vahiko birçok versiyon olan bir şarkı. Türkiye'den giden mübadeleyle göçen Rumların da bir versiyonunu taşıdığını çok net olarak söyleyebiliriz. Çanakkali Yotisa bu şarkının bir varyantı diyebiliriz. Özellikle Araname'de duyduğumuz Ezgi'de bütün Balkanlar'da E, pek çok şarkının arasında kullanılan e, alışıldık aranamelerden biridir. E, yanılabilirim. Birazcık Rita Abacı'ya benzettim sesi. Çünkü Rita Abacı Herabetiko kayıtlarının yanı sıra bol bol halk müzik da yapmış. Yanılabilirim tabii. Küçük bir e, paylaşma. E, nefesli Çalgılar ekibi ekipleri tabii ki Makedonya'nın e, diğer ülkelerdeki bölümleriyle ortak olmak üzere burada da e, çok yaygın. Yunanistan'da da yaygın. Ve 1920'lerden 30'lardan itibaren bu nefesli çalgı gruplarının kayıtları var. Bu da onlardan biri e, ki e, bu tip orkestralar, orkestralara da tahalkina diyorlar. yani Nefesli e, orkestrası anlamında tahalkina e, sözcüğünü kullanıyorlar bir düğün ezgisi dinleyeceğiz. Altyazı <Gülüyor> M.K. Bir düğün havası dinlettim. Zaman çok hızlı geçmiş. Bu albümden birçok parçayı da çalmayı planladığım birçok parçayı da çalamadım tabii ki. Son parçamız yine Makedonya'dan, Yunanistan Makedonya'sından 1925-1928-1955 yılları arasında yapılmış kayıtları bir araya getiren e, son albümden. Bu parçamızın ismi Balov. Yani bir e, dans formudur balo. Bütün Yunanistan'da yaygın olan, hatta e, Küçük Asya'da, da, Türkiye kıyılarında da e, Rumlar arasında yaygın olan meşhur bir e, dans formuydu. Son olarak Makedonya bölgesinden, Yunanistan'ın Makedonya bölgesinden bir balo. <Gülüyor> Dostlar, Tunal'ın yanında bugün Kuzey Yunanistan'dan Taş Plaklar dinlettim sizlere. 1928-1955 yılları arasında yapılmış kayıtlardan oluşan 3 ayrı albümden şarkılar seçtim. Umarım e, beğendiniz. Çok kolay müzikler değildi birçoğu ama e, dünyada yaşayan e, müziklerin bir kısmı da böyle. Program sonunda telefonun başında olacağım 15 dakika için 0212. 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. 0212 343 4040 40 ya da Facebook'lardan ya da sitemden bana ulaşmanız mümkün. Ayrıca e, bu programı ve bundan öncekileri tunanınberiyeni.blogspot.com'dan dinlemeniz mümkün. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. E, Elif'e ve Selahattin'e çok teşekkür ederim. Səmənşorə mərgein, sə-mi spuni, n-ai cu când sə vii Səmənşorə mərgein, sə-mi spuni, n cu când sə